5. Bölüm Pazar günleri çalışılmıyordu. Kahvaltı her zamankinden bir saat sonraydı ve ardından da her hafta asla aksatılmadan tören yapılıyordu. Önce bayrak çekiliyordu. Kar topu koşum odasında Bayan Jones'un eski yeşil masa örtüsünü bulmuş ve üstüne beyaz boyayla bir toynak bir de boynuz resmi yapmıştı. Her pazar sabahı çiftlik evinin avlusundaki göndere çekilen bayrak işte buydu. Kar topu Yeşil'in, İngiltere'nin tarlalarını, Toynakla boynuzunda insan ırkı nihayet alaşağı edildiğinde kurulacak olan Müstakbel Hayvanlar Cumhuriyeti'ni temsil ettiğini açıklamıştı. Bayrak töreninden sonra hayvanlar, toplantı olarak anılan şey için büyük ahıra gidiyordu, orada sonraki haftanın işleri planlanıyor, teklifler öne sürülüyor ve tartışılıyordu. Teklif getirenler daima domuzlardı. Diğer hayvanlar oy kullanmaktan anlıyordu ama akıllarına sunulacak teklif gelmiyordu. Kartopu ile Napolyon tartışmaları açık arayla en aktif tarafı oluşturuyordu. Bu ikisinin asla aynı fikirde birleşmediği alenen belliydi. Biri nasıl bir teklifte bulunursa bulunsun diğerinin buna muhalefet edeceği kesindi. Meyve bahçesinin arkasındaki ufak meranın çalışma yaşını geride bırakmış hayvanlara ayrılması gibi kimsenin itiraz etmediği bir konu karara bağlanırken bile her hayvan türünün emeklilik çağı üzerine fırtınalı tartışmalar yaşanmıştı. Toplantılar mutlaka İngiltere'nin hayvanları söylenerek sona eriyordu ve evreden sonra saatleri dinlenmeye ayrılıyordu. Domuzlar koşum odasını kendilerine karargah yapmıştı. Akşamları burada çiftlik evinde bulup getirdikleri kitapların yardımıyla demircilik, marangozluk ve başka gerekli zanaatlar üzerine çalışmalar yapıyorlardı. Kartop ayrıca diğer hayvanları hayvan komiteleri adını verdiği gruplar halinde örgütlemekle meşguldü. Bu konuda yorulmakta, bıkmakta bilmiyordu. Tavuklar için yumurta üretim komitesini, inekler için temiz kuyruk birliğini Farelerin ve tavşanların ehrileştirilmesi için yabanıl yoldaşlar yeniden eğitim komitesini, koyunlar için daha beyaz yün hareketli ve benzer başka oluşumları kurmuş, ayrıca okuma ve yazma sınıfları oluşturmuştu. Bütününe bakıldığında bazı projeler topyekün başarısızlıktan öte değildi. Örneğin yabanın hayvanları ehlileştirme girişimi neredeyse hemen çözüldü. Hayvanlar önceki gibi davranmaya devam etti ve kendilerine cömertçe davranılınca bundan menfaat sağlamaya girişti. Yeniden eğitim komitesine kedi de katılmış ve birkaç gün çok faal görüntü vermişti. Sonra onu bir dama çıkmış, erişemeyeceği mesafedeki serçelerle konuşurken gördüler. Onlara artık tüm hayvanların yoldaş olduğunu, isteyen selçenin gelip patisine tüneyebileceğini söylüyordu ama selçeler ondan uzak durmayı tercih etti. Öte yandan okuma ve yazma sınıflarında büyük başarı elde edildi. Sonbahar ayları geldiğinde çiftlikteki hayvanların hemen hepsi alfabiyi bir dereceye kadar okuyabiliyordu. Domuzlar okuma ve yazma konusundaki yetilerini kusursuz düzeye çıkarmıştı. Köpekler de oldukça iyi okuyordu ama Yedi emirden başka şeyi okumakla ilgilendikleri yoktu. Keçi Muriel bu konuda köpeklerden de becerikli çıkmıştı ve bazı akşamlar çöp yığında bulduğu gazete parçalarından diğerlerini bir şeyler okuyordu. Benjamin de okuma konusunda domuzlar kadar iyiydi ama bu becerisi üzerinde alıştırma yapmıyordu dediğine göre okumaya değer bir şey yoktu. Atlara gelince Yonca tüm alfabeyi öğrenmişti ama kelimeleri toparlayamıyordu. Boksör, D harfinin ötesine geçememişti. Koca Toyna yere A, B, C, D yazıyor. Sonra öylece dikilip kulaklarını geriye yatırarak, bazen de kalkülünü sallayarak harflere sabit gözlerle bakıyor ve bunların ardından neyin geldiğini hatırlamaya çalışıyor ama her seferinde başarısız oluyordu. Birkaç defa E, F, G'yi de öğrenmiş, o arada bu sefer de A, B, C ve D'yi unuttu anlaşılmıştı. Sonunda ilk dört harfle yetinmeye karar verdi ve hafızasını tazelemek için bunları her gün birkaç defa yazmaya başladı. Molly ise kendi adındaki altı harften ötesini öğrenmeyi reddediyordu. Bunları ince dal parçalarına dizerek gayet muntazam şekilde yazıyor, sonra birkaç çiçekle süsleyip ortaya çıkan şeyin etrafında hayranlıkla dolaşıyordu. Bunların haricinde kalan hayvanların hiçbiri A harfinin ötesine geçemedi. Ayrıca koyun, tavuk, ördek gibi daha aptal hayvanların yedi emiri ezberlemeyi başaramayacağı da anlaşıldı. Kar topu epey düşünüp taşındıktan sonra yedi emirin tek bir düstura indirgenebileceğine karar verdi. Dört ayak iyi, iki ayak kötü. Dediğine göre bu, hayvanizmin ana ilkesini kapsamaya yetiyordu. Her kim ki buna layığıyla sahip çıkar, o yolda kendini insanın etkilerinden korumuş olurdu. Kuşlar kendileri de iki ayaklı kabul edilebileceği için buna önce itiraz etti ama kar topu durumun öyle olmadığını onlara ispatladı. Bir kuşun kanadı yönetme ve istismar etme vasıtası değil, ona hareket sağlayan organdır yoldaşlar. Dolayısıyla bacak kabul edilmesi gerekir. İnsan söz konusu olduğunda durumu değiştiren şey eller yani her türlü fesadın karıştırılmasında kullanılan araçlardır. Kuşlar, kar topunun açıklamasındaki bazı lafları tam anlamamıştı ama söylenenleri kabullendiler ve hayvanların en mütevazısı olma sıfatıyla düsturu ezberlemek için işe giriştiler. Ahırın duvarındaki yedi emirin üzerine daha büyük harflerle ''Dört ayak iyi, iki ayak kötü'' yazıldı. Koyunlar bir kez ezberleyince bu düsturdan çok hoşlandı ve otlarken durduk yerde birazdan 4 ayak iyi, 2 ayak kötü, 4 ayak iyi, 2 ayak kötü diye melemeye bunu usanmadan ve yorulmadan saatlerce sürdürmeye başladı. Napolyon kartopunun komiteleriyle ilgilenmiyordu. Gençlerin eğitiminin çoktan yetişkinliğe erenler için yapılabilecek her şeyden önemli olduğunu söylüyordu. O arada öğlekle çan çiçeği Zaman hasadından sonra toplam dokuz tane gürbüz yavru doğurmuştu. Napolyon eğitimlerini bizzat üstleneceğini söyleyerek yavruları memeden kesilir kesilmez analarından aldı. Onları sadece koşum odasındaki bir merdivenle ulaşılabilen çatı arasına götürdü ve orada varlıkları çiftlikteki bütün hayvanlar tarafından kısa zamanda unutulacak denli büyük bir gizlilik içinde tuttu. Sütün nereye gittiği konusundaki esrar kısa süre sonra çözüldü. Her gün domuzların lapasına katılıyordu ve elmalar da olgunlaşmaya, rüzgarla meyve bahçesinin zeminindeki otların arasına düşmeye başlamıştı. Hayvanlar doğal olarak bunların eşit paylaştırılacağını düşünüyordu ama her gün daldan düşen elmaların toplanıp domuzlar tarafından tüketilmek üzere koşum odasına getirilmesi emredildi. Bu bazı hayvanlar arasında mırıldanmalara yol açtı ama yararı yoktu. Domuzlar buna oybirliğiyle karar vermiş hatta kar topuyla Napolyon bile bu kez aynı tarafta yer almıştı. Gerekli açıklamayı yapma görevi de cürlığa verilmişti. Yoldaşlar diye bağırdı. Umarım ki domuzların bazı şeyleri bencilik ya da ayrıcalık ruhuyla yaptığını düşünmüyorsunuzdur. Birçoğumuz aslında sütten de hoşlanmayız elmadan da. Ben şahsen sevmem. O şeyleri sizden almaktaki yegane amacımız sağlığımızı korumaktır. Sütün ve elmanın bir domuzun sağlığı için elzem maddeler içerdiği bilim tarafından kanıtlanmıştır. Biz domuzlar beynimizle çalışırız. Bu çiftliğin iradesi ve düzenlenmesi tamamıyla bizim üzerimizde. Gece ve gündüz aralıksız olarak sizin refahınızı gözetiyoruz. ''O sütü sizin için içiyor, o elmaları sizin için yiyoruz. Biz domuzlar görevimizi yerine getiremez hale düşersek neler olur biliyor musunuz? Jones geri gelir. Evet, Jones geri gelir.'' Cırlak bir yandan diğerine sıçrar ve kuyruğunu sallarken yalvarırcasına, ''Burada Johnson geri geldiğini görmek isteyecek biri kesinlikle yoktur değil mi yoldaşlar?'' diye bağırdı. Hayvanların kesinlikle emin olduğu bir şey varsa, o da Johnson geri gelmesini istemedikleriydi. Mesela önlerine bu gerçeğin ışığında koyulunca söyleyecekleri bir şey kalmamıştı. Domuzların sağlıklı halde tutulmasının önemi gayet açıktı. Böylece daha öte tartışmaya gerek kalmadan sütün ve rüzgarla düşen elmaların ayrıca olgunlaştıklarında daldakilerinde sadece domuzlara ayrılmasına karar verildi.